İyi günler sevgili dinleyicilerimiz iyi günler İyi günler efendim gözüm, ne var ne yok görüşemiyoruz bu aralar İyidir hacivat, kışa hazırlıkla uğraşıyorum hala Evet soğuklar kendini iyice gösteriyor efendim e Peki ne hazırlığı yapıyorsun bakalım Yatağımı yeniliyorum Yatak? Bununla kışa hazırlıkla ne ilgisi var efendim? Yahu Hacıvat'cığım kışın en çok içinden çıkmak isteyip de zaman geçirdiğimiz yer neresidir? Doğru, yataktır. Sonra da battaniyelerde sıra. Ha, anladım. Her mevsim ayrı güzel değil mi Karagöz'ün? Öyle, giden geleni aratır şeklinde. Yazın tellerken çok çınlatmışsındır kışın kulağını. Kışın da yazın kulağını değil mi? Öyle, kışın ayrıca hayvanların da kulağını çınlatırım. Hayvanlar? Ah derim ben de bir kış uykusuna yatsam bıraksalar aylarca uyurum sanki. Bize sadece kedi gibi kıvrılmak nasip olabilir kara gözüm. Öyle ki gözüm. Benim de aklıma lahana gelir hep. Lahana mı? Hani kat kat giyinir de çıkarız ya dışarıya. Ha öyle evet. İnsani bir yanına değinemedik şimdiye kadar niyeyse. Ha, vardır vardır. O kış aylarında yapılan muhabbetler hiçbir zaman olmaz. İnsanlar donmaktan bir yere kımıldamayıp sıcak bir şeyler içerek sohbet etmeyi tercih ederler. Sonra da lapa lapa yağınca kar, kardan adam yaparlar. işte İşte onu herkes yapamaz. Kimler yapar peki? Yazın kumdan kaleyi yapanlar ancak yapar. Hadi canım. Öyle sanat işidir, sabır işidir. Sen yol boyunca kaç tane yarım kalan kardan adam var bilir misin? Doğru diyorsun ee, kara kara kömürleri koyacaksın gözüne, burnuna da havuç. Yok yok ben doğal çalışıyorum. Zeytinler göze, burnuna da irice bir havuç. Ha malzemeyi bol tutuyorsun yani. Öyle çünkü acıkınca yiyorum ha. Bak sen bu sefer de malzemeden çalıyorsun. Sen bir kardan adam kaç saatte yapılıyorum biliyor musun? Tamam tamam haklısın. Daha bu sene bu çocukları nasıl yatıştıracağımı bilemiyorum. Nasıl yani? ...kardan adam eriyince çok üzülüyor bizimkiler. Aman dert ettiğin şeye bak efendim. Yaparsın bir de minyatürünü... ...atarsın derin dondurucuya. Derin dondurucuya. <gülüyor> Ayaklında bin yaşa. Ben bunu hiç düşünmemiştim acı var. Şaka dedim canım şaka. Yok yok. Tuttum ben bu fikri. Eh iyi o zaman. Hadi artık sohbeti anlamlı bir söz ile bitirelim. Tamam. Kardan adamlar ölmesin. O canım. Her zaman kimden hani? Ha şey kardan adam... Eee kardan adam iyidir kardan adamlar ben adam olamazsın demedim kardan adam olamazsın dedim dedi. E, efendim tamam tamam her ne kadar sürçülisan ettikse affola efendim. Ha sen onu diyorsun affola. Tamam abiciğim şimdi sondaki anonsları yapıyoruz. Bak Savaşçığım en ucuzu bu seslendirme sanatçısı. Bu pot kırmayalım. Kapanışı bununla yapıyoruz. Her şey iyi gidiyor. Hadi bakalım. Yazan Tuba Ceyhan Karaduman. Buyur abi sen. E, <gülüyor> aynen aynen buyurun <gülüyor> abi. Seslendiren Savaş Bayındır. Serkan öfsür Teknik yönetmen Kadir Çiftçi. Ya Serkan. Paris Siyerleri söyleyebilen birini bulsaydık ya. Şşşt gürültü yapmayın stüdyodayız. <gülüyor> <gülüyor>